Açık gazete. Bu Bugün 26 Nisan Pazartesi, yıl 2010, ay 4, gün 116, Kasım 170. 1431, hicri Cemazi ile 12, 1426, Rumi Nisan 13. Araların doğurma zamanı, fırtına. Gül ağaçlarının bakım zamanı. Günün tarihi, 67 yıl önce bugün 26 Nisan 1943'te Türk tiyatrosunun büyük isimlerinden komedyen Naşit Özcan vefat etti. 1886'da İstanbul'da doğdu. Naşit Özcan, günümüz tiyatrosunun ünlü isimlerinden merhumi Adile Naşit ve merhum Selim Naşit'in babasıdır. Yemek listesi gün 116. Patatesli tavuk, zeytinyağlı yaprak dolması, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi Herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com aynı zamanda. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yapmış olduk. Ömer Madra, Ali ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Rebel Rouser adlı parçayla açılışımızı yaptık. Duane Eddy, gitarist, Amerikalı Grammy ödüllü gitarist. Ee, onun doğum günüydü 1938'de bugün... 60'ların başlarında bir dizi çok önemli hit diye tabir edilen ticari başarıya ulaşmış parça. Rock'n'roll'un öncülerinden birisi o Rebel Rouser adlı parçasıyla açılışımızı yaptık konumda. Evet haberlere bakalım. Çevreyle ilgili çok sayıda haber var. Kimisi olumlu kimisi de felaket. Aslında şöyle bir kısaca derleyip toparlayacak olursak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir petrol platformunun çöktüğü haberi var. Louisiana eyaleti açıklarında bir patlama yaşanmıştı. Geç bir haber bu aslında. Bize geç intikal eden salı akşamı olmuş. Geçen salı. E, fakat... E, Meksika körfezi sularına gömülmüş durumda deyip Water Horizon adını taşıyor. 36 saat boyunca yanmış sonra da sulara gömülmüş durumda. 11 petrol işçisi kayıp kaçmayı başaramamışlar. Hı hı. Hayatta kalmalarının fazla mümkün olmadığı söyleniyor. Büyük de bir çevre felaketi Meksika körfezinde bunun yol açmasından korkuluyor. BBC bunu bugün birinci Haber yapmış manşet haber yapmış ya iki buçuk iki milyon altı yüz bin litreden fazla yakıt bulunması petrol kuyusunda ve günde sekiz bin varil petrol pompalıyor olması sebebiyle çok ciddi kaygılar duyduğunu söylemiş birinci öncelik demiş Barack Obama da bunun. Louisiana eyaletinin 80 kilometre açığında keşif çalışması yapmakta olduğu öğrenilmiş petrol sızıntısı herhangi bir şekilde Louisiana'ya ulaşırsa eyalete çevreye verilecek zarar daha da kötüleşebileceği uyarıları geliyor ama galiba en kötü, korkulan kötü şeyler olacak. BP şirketine ait bir petrol platformu bu ve kötü hava yüzünden. Tabii bu da fırtınaların ne kadar kuvvetlendiğini gösteren Hı -hı. başka bir şey. Çünkü bunlar en kötü fırtınalara dayanıklı şekilde. Neredeyse çok... birer küçük ada zaten evet. yani. hani e, Platform falan deyince daha böyle küçük şeyler hayal ediliyor ama. Hani... Ha, değil tabii ve son derece bütün en kötü ihtimale göre, en kötü senaryoya göre yapılmış şeyler şüphesiz ki. Ama fırtınalarda maalesef giderek şiddetlerini artırıyorlar. Malum sebeplerden dolayı şu anda günde bin varil dökülüyormuş şey Körfez'e. Ve bu da bütün kıyılara bariyer oradaki Miami bilmem oralara ulaşacak mı ama bariyer adalarına ve sulak alanlara bütün kıyı boyunca çok uh, vahim durumlar yaratacak. Yüzden fazla işçi kurtarılmış bir kere. Çok fazla sayıda da insanı çalışıyor senin de dediğin gibi ada gibi yerler yani. Ve çok zor bir temizleme operasyonu. Son derece karmaşık bir şey olacağını söylüyorlar. Yani biraz zor olacak hatta olması tas tamam mümkün değil. Nazik şey bu son derece karmaşık? Aynen öyle. Zaten ikinci cümlede de BP yetkilileri onu söylemişler. Çok kompleks bir karmaşık bir görev ve başarılı olmayabilir demiş. Çünkü yani burada da gene mikrokozmos diye bir yorum yapabiliriz. Hayatın gidişatına dair bir durum. Mesela robot denizaltı kullanmışlar bir blowout yapıp bir patlama yapıp söndürmeye yönelik bir şey. Hı. ama mesela bir Oksijeni tamamen tüketerek, tüketerek yangını söndürmek. Sökmemiş olmamış bir dizi. Ee, yani robot denizaltılarla filan da yapılamamış. Ve birinci önceliğimiz şu anda budur demiş Başkan Obama. O kadar büyük bir olay Reuters'dan BBC'den derlediğimiz haberler bunlar orada bir de büyük bir 6.9 6.9 büyüklüğünde bir bir deprem haberi de var Tayvan yakınlarında. Bu da çok yeni bir haber. Eee gördük. Ee, henüz bir şey yok. Tsunami bu gelmemiş Tayvan adasından Çin'den geliyor, Çin tarafından. Fakat şey sallanmış, bütün Taipei başkent sallanmış şey yok ama. Henüz bir haber yok, kaç kişi öldü kaldı haberi yok. Diğer çevre haberlerine bakarsak onlar daha iyi diyebiliriz. Dünyanın çeşitli yerlerinde Çernobil'in yıl dönümüne gelen şeyde hem nükleere hem termik hem hidroelektrik santrallere karşı gösteriler ve eylemler yapıldı. Yani kömürlü termik santrallere, nükleer santrallere ve hidroelektrik santrallere bir dizi baraja da karşı çıkmak için. En büyüklerden biri Sinop'ta gerçekleşmiş durumda Radikal Gazetesi'nin haberi. 6000 olarak vermiş Yaprak Koçak Koçarlı Kenan Türkseven'in haberi büyük bir miting. Yani kentte kurulmak istenen 3 termik bir de nükleer santrale tepki göstermiş büyük bir mitingden bahsediyoruz. Oldukça önemli. Evet, önemli çünkü e, aslında yerelde ne olup bittiği 3 aşağı beş yukarı e, bu süreçleri durdurup durdurmamakla ilgili önemli ilk adımların atılması için gerekiyor. Ee, Sinop'ta da uzun zamandır bir sessizlik vardı Nükleer ne olacak belli değildi Termik ne olacak belli değildi Belli ki e, endişeler geçmemiş halk açısından İnsanlar evet. Sinop'un da hem çıkmışlar. termik Hem de 3 ayrı termik Bir de nükleer santral birlikte Çok büyük bir tehlike Altında olduğunu söylemek En hafif te terimle Büyük risklere girdiğini söylemek Mümkün bu politikalarla Karşı çıkmışlar. Greenpeace Türkiye Enerji Kampanyası Sorumlusu Korol Diker'de hükümetin kirli enerji politikaları yüzünden Sinop, Türkiye'deki kalkınma sıralamasının sonlarında yer alıyor. Hükümet bir anlamda ya bunlara razı olun ya da buradan gidin, burada yaşamıyor, yaşamayın diyor demiş. Greenpeace'in Rainbow Warrior Gökkuşağı Savaşçısı adlı gemisiyle 14 ülkeden 40 Greenpeace üyesi de gerdiğe gelmiş. Bunun haberini de vermiştik zaten. Evet. Greenpeace'i ve Korol Diker'i konuk etmiştik konuk zaten. Etmiştik. Ee, hikaye ne olacak? 3 aşağı 5 yukarı öğrenmiştik. İyi gidiyor galiba. Evet. Büyük bir miting olmuş. Rusya'dan gelen bahsetmişti ya Greenpeace üyesi ve enerji uzmanı da e, Koroldikar söylemişti. Vladimir Guprov o da bir konuşma yapmış. Genelde Rusya'da insanlar bizlere katılıyor ama biz burada sizlere katıldık. Greenpeace'in temel amacı kendisini kapatmaktır demiş. Yani sorun bitince Greenpeace'e de ihtiyaç kalmayacaktır demiş. Eminim sizlerin yardımlarıyla biz de çevre sorunlarını ortadan kaldıracağız ve Greenpeace'i kapatacağız demiş. Çernobil felaketinin 24. yıl dönümü bu felaketten öğrenmemiz gerekenler var. Hiçbir zaman nükleer endüstriye güvenmeyin demiş. Termik santralde de yılda 4 milyon ton kömür yakılacağı gibi akıl almaz bir rakam var bu bunun yalnız çevreye olan e, solunum yolları vesaire insan sağlığına değil yeraltı sularına karışacak bütün o şeyler de bir yana tamamen kömürün aslında dünyanın sununu getirmeye yönelik, yönelik kömür yakmanın en büyük en kirli madde olduğunu söylemeliyiz küresel iklim değişikliği açısından yani Sinop'un belediye başkanı Baki Ergül de Cumhuriyet Halk Partili İzlanda'da patlayan yanardağ sonrasında bütün Avrupa'nın kül bulutlarıyla kaplandığını belirtip termik santrallerin bacasından çıkan küller çöktüğünde biz ne yapacağız demiş. Evet böyle bir şey. Greenpeace'ten ayrıca bir nükleer enerji raporu da var. Son derece ilginç aslında. 30 yıldır nükleer santral kurulması planlanan Mersin Akkuyuyla, Sinopla Türkiye'nin ilk rüzgar yatırımlarının yapılmış olduğu Bozcaada ve Çeşme yörelerinin geçirdiği evreleri, dönüşümleri karşılaştırmışlar. Baya ilginç bir şey. Yani sürekli bir ekonomik mantık hüküm sürüyor ya. Büyüme, zenginleşme, refah vesaire. Mesela Bozcaada ve Çeşme Türkiye'nin en hızlı büyüyen yöreleri göç almaktalar ve sürdürülebilir bir turizm geliştiği sonucuna vermiş Greenpeace. Sinop ve Akkuyu'da ise tersine kalkınma yarışında geri kaldıkları ve nükleer göç verdikleri insanların oradan kaçması gibi bir şey. Onu da Korol Diker açıklamış zaten. Sürdürülebilir kalkınmanın önündeki tehdit adlı raporu da açıklamış. Alman hükümetinin nükleer enerji politikasını protesto için toplananlar da 120 kilometre uzunluğunda bir insan zinciri evet. oluşturmuşlar ki çok 120 kilometre nasıl oluyor falan e, hesaplamaya çalıştık ama pek bulamadık. Baya baya e, herhalde en şey. uzun zincirlerden biri buydu herhalde şimdiye kadar ki. Evet ben de bilmiyorum kıyaslamasını ama Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti üyeleri ayrıca kilise, sendika ve çevre örgütü temsilcileriyle sivil toplum kuruluşları katılmışlar ve e, 9 Mayıs'ta Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılacak eyalet meclis seçimlerinde de yeşillerin iktidara gelmesi ihtimali de olduğunu söylemişler. Özdemir demiş ki bu durumda seçimleri kazanırsak bunda sıradaki yani federal eyalet temsilciler meclisi çoğunluğumuzla nükleer santrallerin yaşam süresinin uzatılmasını engelleyebilme şansımız artacak demiş. Böyle bir konuşma yapmış. Bir de Kadıköy'de miting vardı. Onu da eklememiz lazım. E, o da gayet renkli, e, keyifli bir miting olarak geçti e, aslında. Orada da HES'lere, e, nükleer santrallere ve e, kürmürlü, kürmürlü termik, santrallere. termik santrallere karşı bir eylem yapıldı. E, çeşitli yerel gruplar da vardı. Daha küresel gruplar da vardı. Ayrıca Munzur'da, keyfte ve Allianoy'da doğayı ve tarihi sular altında bırakan barajlara da karşı çıkmak hı hı. için çok renkli bir e, gösteri de yapıldı. Kastamonu'nun sarı yazmalar vardı ve köçek vardı mesela Kastamonu'nun meşhur köçek oyununa da tanık olundu. İlginç bir e, renkli bir eylemdi o da. Evet bunlar böyle diğer taraftan çok kanlı gene bir, bir cuma günü programımız yoktu ama bir ufak çetele tutmak mecburiyeti her zaman olduğu gibi var açık gazetenin zorlu bir iş yaptığını ispat etmek zorunda değiliz ama öyle de oluyor Irak'ta mesela korkunç şiddet evet. olayları oldu. 67 kişi en az ölü sonuçta Reuters'dan ve Anadolu Ajansı'ndan haberler onlarca insan sayılmayacak kadar çok sayıda insan var nedense böyle artık sayıda verilmez oldu net bir sayı 13 ayrı patlama olmuş başkent Bağdat'ta bir gün aynı gün içinde genelde Şiileri hedef alan saldırılarda 100 kişi yaralandı diye bir başka yerden haber gördüm şimdi. Felluce'de, o da Felluce'ye bağlı Hali diye kasabasında bir yargıçla polis yetkililerinin evlerinin yakınlarında 6 bombayla düzenlenen saldırıda 7'si aynı aileden 8 kişinin öldüğü, on yaralı, 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor. falan böyle bir başkanlı korkunç bir haberimiz var. Arkasından Sudan'da başladı tekrar. Kimin açtığı belli değil haberi ama Sudan'da en az 55 ölü olduğu belirtiliyor BBC'den bir haber. Darfur'den, Darfur Darfur bölgesinden bir kabile 55 kabile üyesinin askerlerle Güney Sudan ordusundan Çatışmada öldü. Kimin? Muhammed İsa Aliyü ile Reze kabilesinden Muhammed İsa Aliyü ile konuşmuşlar. Kimin başlattığını bilmiyorum ama çatıştılar demiş. Ve 55 ülde oradan. Bunları hızla geçiyorum ve... Bir Yapacak satisi... bir şey yok. Zaten ayrıntısı da yok çünkü haberleri evet. bir yandan. Yok. Sebebi de pek anlaşılmıyor. Artık böyle nomadlarla şey... Işte tabii bunun içinde iklimi de var. Her şeyi var. Çin politikaları, dinci politikalar, her şey var. Pakistan'da 26 kişi öldürmüş. Hepsinin Taliban olduğu söyleniyor. Orakzay aşiretler bölgesinde. Bu da NTV haberi. Onda isyancı yaralanmış. Ee, yani Oralarda zaten ölenlerin hepsi ya isyancı ya da e, terörist falan oluyorlar. Böyle garip garip. Evet ve yani zaten Mart ortasında başlayan daha bir ay bile olmadan e, bu bölgede yapılan operasyonlarda işte bir ay belki biraz daha fazla bir aydan 400'den fazla insan öldüğünde hepsi terörist diyorlar. Bu arada Amerikan casus uçağının saldırısında ölenler var. Onlar da 8'e Pakistan'da bu insansız uçaklar. Bu da ayrı bir haber. Mark, Markikel diye bir bölgede Taliban ve El-Kaide militanlarını öldür, öldürmek istiyorlar ama... Ölenlerin kimlikleri hakkında bir açıklama yapılmadığına göre herhalde sivil olsa gerektiği düşünüyorum. Bunu da, bunu düşünmekte mazuruz herhalde, değil mi? Evet tabii. Yani en az 150 kişi öldü casus uçaklarınca bu. Çok sayıda kullanılıyor. Hepsine drone deniyor bunların. Ve 25'i aşkın saldırıda yılbaşından beri sadece o bölgede en az 150 kişi öldürmüşler. Bu arada Irak'ta El Kaide liderlerinden ikisinin öldürüldüğünü öldürüldü haberi gelmişti. El Kaide doğrulamış. Evet, i̇ki liderimiz öldürüldü diye. Afganistan'da bir de intihar saldırısı olmuş. Bir Amerikan gü özel güvenlik dedikleri işte paralı askerler onları hedef alan intihar saldırısında 4 Afgan ölmüş, 12 yaralı var. Kunduz zilayetinde bir kız, o, kız okuluna düzenlenen gaz saldırısında da onlarca öğrenci zehirlenmiş. Ne demek bile e, anlaması çok kolay değil. İşte gelen haberler üç aşağı beş yukarı bu oluyor. Birer satır ikişer satır içinde koca koca şeyler. Evet dünya halini bu yani bayramlık ağzımızı hakikaten açmış olduk yani. Altta da zaten bir e, hatırlatma da vermiş. E, Afganistan'da kız okullarına benzer zehirli gaz saldırıları son yıllarda olmuştu diye. Asit saldırıları, zehirli gaz filan. Böyle devam ediyor. Yapacak çok fazla bir şey yok herhalde. Bir de çok anlamlı olabilecek bir şoke edici bir istatistik var. Ee, savaş veteran diyorlar ya onlara. Savaş gazileri mi diye çevirmemiz lazım. He, evet. Savaş'a katılmış olan bir şekilde sonradan da ...sivil hayata dönmüş olan insanlara... ...savaş gazisi diyoruz. Ya hayır, gazi İslami... ...bir terim olduğu için Amerikalılar da... ...kullanmakta... ...ne deneceğini bilemedim ama... Ee, ...veteran... ...işte bunlar... ...her gün kaç kişi intihar ediyormuş... ...biliyor musun gazilerden? Kaç? On sekiz. Hesapta bu insanların destek görmesi... ...yardım görmesi, bunun için ayrılan... E Ödenekler vesaire bunların hepsi pek işleyemiyor demek evet. sayılabilir mi bu 18 kişi her gün intihar ediyorsa e, ve bu yani bu başarıyla sonuçlandırılan tırnak içinde intihar şeyi değil yani kendilerini öldürenlerin sayısı bu intihar girişimi de bulunanlarda günde kaç 30 30 kişi yani günde 48 kişi kendini öldürmeye kalkıyor. Gaziler arasında savaşa bir şekilde girmiş ve çıkmış olanlardan. Bunlardan 18'i ölüyor. 30'u da bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ve yani %26 oranında, dörtte 1 oranında yükselmiş 2005'ten 2007'ye kadar yapılan istatistiklerde. Müthiş bir şey var yani. Yükselme var. İşte PTSD diyorlar buna. Trav, travma sonrası e, stres bozukluğu bozukluğu değil mi? Davranış bozukluğu ya da travmatik beyin şeyi ya da her ikisi birden beyin hasarı filan çok ağır bir durum varmış gerçekten şoke edici bir şey e, bilgi de geliyor. Bu arada savaş demişken iki dünya iki Kore'nin de yine savaşın eşiğine gelmiş olduğu haberi de var. Güney Kore'nin geçen ay battı bat, batarak 46 deniz kuvvetleri askerine mezar olan savaş gemisi Cheonan'ın Kuzey Kore'nin torpil saldırısına hedef olduğu de artıyormuş. Bu tabi e, ciddi bir sıkıntı demek herhalde. 50-53 Kore Savaşı'ndan beri en vahim gelişme e, bu olur imiş. Eğer torpil gerçekten vurduysa gemiyi. E, yarı su yüzeyine gemi çıkartılmış durumda. 6 e, denizci kayıp, 1 denizcinin cesedi bulunmuş geminin ön tarafında. Ne olup bitti tam olarak bilinmiyor ama eğer torpille vurma durumu yani varsa yeni bir gerginlik herhalde. Evet, bu çok büyük bir şey tabii. 50, 53 4 yıl süren 4 yıla yakın devam eden bir savaştı. Türkiye'nin de son bir savaş haberi de vereyim. Yani daha doğrusu gerilim radikalin bildirdiğine göre Hakkari ve Şırnak'ta da askeri hareketlilik varmış. Tanklar yine e, sınır bölgelerine doğru büyük güvenlik önlemleri altında geçiriliyor. Köylerden, kasabalardan. Ve e. 4 bin metre yükseklikteki dağlarda konuşlandılar diyor askerler. PKK'ların kış üstlenmesinden çıkmaya başlamasıyla birlikte hareket edemeyecek hale geldiklerini söylemişler. Bölgedeki askeri yetkililer. Bu da Yeni gelişmeler olmasına, olması ihtimalinin kuvvetli olduğunu gösteriyor herhalde değil mi? Bu arada Kuzey Kore'den başka haber daha da vardı. Ee, Kuzey Kore resmi olarak nükleer devlet sayılma talebinde bulundu. Ee, Dışişleri Bakanlığı şöyle demiş. Nükleer silahları sahip diğer devletlerle eşit seviyede olmak istiyoruz demiş. Ee, Ancak nükleer silahların yayılmasını, önleme anlaşmasını... 2003'te çekilmişti Pyongyang. Ee, ve biraz zor görünüyor. Ancak e, söyledikleri şey şu. Gerekli gördüğü kadar nükleer silah üretecek Kuzey Kore. Ancak asla nükleer silah yarışına katılmayacak ve gerekli olandan fazla üretmeyecek. Gerekli dediği herhalde bir dünya kadarlık üretecek. Gibi bir ha, şey mi? Evet, herhalde. Hiçbir yani hiçbir anlam ifade etmeyen kelimeler bunlar ama bunlarla konuşuluyor maalesef bütün siyasi jargon. Bu arada Tayland'da da ciddi şeyler devam ediyor. Büyük bir gerginlik devam ediyor Bangkok'ta. Kampı Tayland Başbakanı'ndan muhaliflerin kampını kaldırma sözü verilmiş. Ortadan kaldıracağım demiş muhaliflerin başkent Bangkok'un merkezinde kurdukları kampı. Tayland Başbakanı Abhisit ve Civa böyle demiş. Fakat kırmızı gömlekliler diye adlandırılan hükümet karşıtı protestocular da yeni barikatlar kurmuşlar. Uçları sivritilmiş bambu sopalar hı hı. ve araba lastikleriyle yığınak yapıyorlar. Ve askeriyeyle kapışma da olabilir. 6 haftadan beri devam ediyor ve gittikçe de gerginliğin arttığı belirtiliyor. Kızıl gömlekliler Taksin'i destekliyormuş. Eski başbakan, devrik başbakan Taksin, Şınavatra'yı. Göstericiler BBC'ye göre e, bunun bir sınıf savaşı olduğunu ilan etmişler. Kır, kırsal kesimde yaşayan yoksulların elit kesime karşı giriştiği bir savaş diye tanımlıyorlarmış. Öyle ee. mi değil mi? E, bir şey söyleyebilmek için çok uzaktayız herhalde ama e, bir de böyle de bir şey var BBC'de. New York Times'dan da çok ağır bir haber var bu başka yerde rastlamadım buna bu sık sık Çeçenistan'ın Ramzan Ramzan Kadirov diye bir başkanı var ya hı hı. şeyle çok gelişkin silahları otomobilleri ve kaplanları ve aslanlarıyla Övünüyor beslediği böyle bir ilginç insan şeyin büyük desteği var ve özel kuvvetleri var Putin'in özel desteğiyle çok kanlı bir bastırdığı şeyleri ve başına geçti Rus Cumhuriyeti Çeçenistan'ın Çeçenistan, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı yaptı kendini. Fakat e, enteresan bir şey varmış. Çok ağır metotlarla bastırıyor herkesi, öldürüyor filan. Eski şey muhafızlarından biri, korumalarından biri batıya sığınmış. Maalesef adı gene adaşım. Umar İsrailov ve e, Avusturya'ya sığınmış. Ve aleyhinde de pek çok açıklamada bulunmuş Ramzan Kadirov'un işte yolsuzluklar yaptığı gibi ayrıca bizzat katılıyor işkencelere, adam kaçırmaya ve cinayetlere diye. İşte kendisine şey verilmiş. hakkı verilmiş. Yalnız adam bir süre gizleniyormuş. Hı hı. Sokak ortasında bir şeyden çıktıktan sonra bir mağazadan üç çocuğuna da yoğurt filan almış. Sokak ortasında Avusturya, Viyana'nın ortalık yerinde taranmış. Şimdi Avusturya hükümeti biraz, e, yani bu eski bir olaymış aslında. E, fakat sonuçta soruşturma o, olayı şeye bağlamış. Ramzan Kadirov'a. Şimdi Avusturya'nın durumu 15 aylık bir araştırmadan sonra katillerden katillerle Kadirov'un yakın danışmanlarından birisi arasında ciddi bir bağ kurmuş. Kadirov'un kirli savaşı. Şimdi Avusturya hükümeti ki Avrupa Birliği'nin en saygın üyelerinden biri kendisi malum bu açıklamayı nasıl yapacak soruşturmayı bilinmiyor. Çok uzun bir haber var ama çok Ramzan Kadirov'u da basında da çok şen şakrak fotoğraflarıyla görüyorlar. Özellikle Türk basını çok seviyor çünkü. Hı hı. Onun ciğerlerini aslanlarıma yedireceğim filan diyor bu teröristleri böyle konuşan bir. Elinde genellikle zincire bağlı bir kaplan ya da kaplan boyutlarında bir Ve köpek altın, falan oluyor. altın kalaşnikoflarla filan poz veren bir adam bu. Ha evinin çevresinde de orta çarşı şey gibi e, su geçitleri var. Evet. Yani bir ada Özel halinde. Özel or koruma evi. ordusu var zaten. İşte öyle bir insan bu. Böyle bir hoşluk da var yani dünyanın güzel Putin'in çok desteklediği bir adam bu. Çeçenistan'ın Ramzan Kadirov'u. Bakalım ne olacak? Peki şimdi ara vereceğiz. Sonra dün Ermeni Tehcir'inin 95 yıl sonra İstanbul'da sessizce anıldığını İstanbul'un hem İstanbul'un Taksim Meydanı'nda hem de Haydarpaşa'da. E, Haydarpaşa Garı'nda evet. Suriye'ye doğru yola çıkılan noktada da bir anma oldu. Ayrıca Cumartesi insanları da gene evet. kayıplar peşinde. Cumartesi insanları da andılar. Ona birazcık <gülüyor> değineceğiz. Obama yine büyük felaket dedi. Medziyagen dedi. Türkler mutlu oldu herhalde. Dışişleri Bakanlığı eleştirmiş biraz. Meclis Genel Kurulu'nda anayasa paketi görüşmeleri devam ediyor. 16, 17 ve 18. maddeler kabul edildi. Askeri sivil yargı yolu açıldı. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştiriliyor <gülüyor> ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresine limit getiriliyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı da tanınıyor. Bununla da ilgili bir konuşma şey haberle haber veririz yani bununla da ilgili bir ufak sohbet şey yapabiliriz. Ve bir de tabii hafta sonunda verdiğimiz ama devamını tabii imkan bulamadığımız bir haber işte Ergenekonla ilgili şeyde epey bir gelişme oldu Danıştay baskınından bir gün önce saldırgan aslnı bina çevresinde gören tanık aysel sağlama emniyete emniyette susması için baskı yapıldı ve bazı kayıtların başka yerlerden de silindiği haberleri tam bir skandal dava olarak e, gelişiyor büyüyor skandal kamera kayıtlarının polisten 5 gün boyunca gizlenmiş olduğunu da öğrenmiş oluyoruz o nasıl olabiliyor Oyak güvenlik vermemiş. Ordunun bir kuruluşu bu. Vermemiş özel bu. bir güvenlik şirketi. Hayır, Oyak'a bağlı. Yani yine de özel bir güvenlik evet, şirketi. Evet, özel bir güvenlik şirketi. evet. Oyak güvenlik. Hard disklere format atıldı filan gibi hakikaten çok büyük bir skandal. Belki de Türkiye'nin bu her, her gene konuyla ilgili ...gelişmelerin en ilki ve en önemlisi oluyor. Belki onunla da ilgili birkaç şeyde bulunabiliriz. Bir de Bolivya'dan, Bolivya'da yapılan şeyden tabii önemli bazı kararlar çıktı. Yeni bir iklim hareketinin doğduğuna ilişkinde birkaç satır söyleyebiliriz. Bolivya'da Halklar Zirvesi yapıldı. Eduardo Galeano Uruguay ile yazar. Hı hı. Şöyle bir terim kullanıyor. Eğer şeyler de dinleyecek olsaydı eğer insan haklarıyla tabiat ananın hakları aynı haysiyet durumunun, haysiyetlilik durumunun iki adından başka bir şey değildir demiş ve kutluyor şeyi. Naomi Klein de güzel bir yazı yazmış ve son olarak bir de şeyden belki vakit bulabilirsek ya da yarında devam edebiliriz söylemeye dünyanın çevre adaleti gruplarından muazzam sayıda bir deklarasyon çıktı 22'sinde 22 Nisan'da Via Campesina'nın ve Grain diye bir kuruluş var uluslararası onun imzasını taşıyor ama sayısız örgüt de imzalamış devletin ve özel şirketlerin en büyüklerinin de aralarında bulunduğu Dünya Bankası'nın ve Birleşmiş Milletler'in FAO gibi kuruluşlarının da desteklediği bir olay gerçekleşiyor dünyada. Zengin ülkeler besin yetiştirmek için Asya'da, Afrika'da ve Latin Amerika'da toprakları gasp ediyorlar diyor, satın alma yoluyla ve Dünya Bankası da bunun Gözlerden gizlemek için işte şu şartlara uyulursa olur diyor diyorlar ve Latifundia tarımına Latifundium ya da tarımına işte agro yakıt, kauçuk, petrol vesaire üretmek için her şeyi el koyma gasp yani küreselleşmenin şirket yönetimindeki küreselleşmenin yeni evresine geçildi buna kesinlikle karşı duracağız bütün dünyada. Çarpışacağız bununla diyorlar. İlginç bir durum belki. Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği Programı diye geçiyor galiba. GAFSP. Adı mı? Evet. ya yani bu bahsettiğimiz yeni devrimci harika tüm insanlığı açlıktan kurtaracak program. Amerika büyük bir mutlulukla karşıladığını söylemiş. Bu artık temel enstrümanlardan biri olacak. Verdiğim sözleri tutmak için demiş. Bunun üzerinde muhakkak etraflıca durmamız lazım. Son artık şeyin son aşaması bu dünyaya paylaşımının gibi görünüyor. Evet peki ara verelim. Açık Gazete Soykırım, katliam, kıyım, büyük felaket kim ne derse desin ortada olan bir gerçek vardır. Ben o gerçeğin arkasındayım. Umarız bundan sonraki senelerde hep birlikte 1915'in bütün kurbanlarını hatta 1. Dünya Savaşı'nın bütün kurbanlarını hep birlikte anma olanağı bulabiliriz. Bunun bir kapı açmasını umuyoruz. Evet, 500'ü aşkın hatta belki 1000'e yakın insan. Çin Haber Ajansı'na göre bin, e, radikale göre 200 falan böyle bir garip bir hal vardı ortada. E, ama 95. yılında anılan Ermeni tehcirini İstanbul Taksim Meydanı'nda çevresinde mumların yandığı bu acı, bizim acımız, bu yaz hepimizin yazılı bir afişin etrafında oturarak sessizce andı. Önemli olaylardan biriydi, e, tarihe düşen notlardan biriydi bir yüzleşme açısından. Aslında gerçekten de vakur bir duruş gösteren, vakur duruş gösteren önemli bir an diye düşünüyorum ben. Yarım saat kadar duruldu. Bu arada birkaç tane protesto da gerçekleşti 20-30 kişilik ülkücü gruplar tarafından. Ve ardından da insanlar sessizce dağıldı genel olarak. Birkaç tane slogan da atıldı ülkücü gruplar vesilesiyle. Onlar da çok fazla sürmedi anmaya uygun şekilde yapılan bir iş idi. Hakikaten. Evet. 24 Nisan 1915'te tutuklanan Ermeni aydınlarının herhangi bir şey yapılmaksızın haklarında hiçbir şey yapılmadan sabah karşı toplanıp götürülmeleriyle başlamıştı. Evet. Onun yıl dönümü insan hakları savunucuları da ee, Ermeni aydınları trenle Anadolu'ya gönderildikleri Haydarpaşa garında da andılar Ve bu anlayışı sürdürenler bizlere yalana dayalı bir resmi tarihi dayatarak gerçeği unutturmaya çalışıyorlar dediler. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını, uluslararası hukukun uygulanmasını istediler. Bu da İnsan Hakları Derneği. İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonun Basın Açıklamasıydı. Bir de Cumartesi insanların. Evet, Cumartesi e, kayıplar düzenli olarak anılmaya devam ediyor biliyorsunuz. Ee, Galatasaray Meydanı'nda İstanbul'da. Bu anmalar da 24 Nisan'da dahil edildi. 24 Nisan 1915'te e, ortadan kaybolan insanların e, fotoğrafları da taşındı. Aslında bütün bu tepkilerin hani büyüyerek devam edip cumartesi akşamı koca bir kalabalığa dönüşmesi vesaire Bunların hepsi Türkiye'de gerçekten bir şeylerin e, kırılıyor olduğu, bir şeylerin tartışılıyor olduğu ve e, başka türlü düşünebilme pratiklerinde oluştuğuna dair de önemli göstergelerden biri herhalde. Evet, Ali Bayramoğlu'nun da çarpıcı bir yazısı vardı Yeni Şafak gazetesinde. Krikor Zohrabı. 1915'te öldürülen Meclisi Mebusan üyesi, Millet Meclisi üyesi Zohrab'ın İslam ve Osmanlı şehitleri için kalbimizdesiniz diye haykırdığı Taksim'de Aydınlar Ortak Acı'yı paylaştı diye e, vermişti Taraf Gazetesi ve bu şeyin yazısını da Ali Bayramoğlu'nun yazısını da basmıştı. 95 yıl sonra Talat ile Zohrab diyor. Yani o ferdayı yarını siz ey şühedayı Osman, Osmaniye, Osmanlı şehitleri bize gösterdiniz. Sizin kabirlerinizin üzerine diz çöküp dua etmek bize vacipti. Bizim için zorunluluktu diyor, yükümlüktü. Nerede kabirleriniz? Kabirleriniz kalbimizin, vicdanımızın içindedir. Heykelleriniz taştan değil nurdandır. Siz orada fahrü mübahatü ebediye yani sonsuz iftar övünmeyle yaşıyorsunuz ve sizinle birlikte hürriyet, musavat yani eşitlik ve uhuvvet kardeşlik yaşıyor diyor. Ve bunu söyledikten sonra Taksim Belediye Bahçesi'nde 1908 ikinci Meşrutiyet'in ilandan bir hafta sonra... İslam ve Osmanlı şehitleri anısına düzenlenen mitingde bu on binlerce kişiye bu hitabı bulunuyor ve ünlü bir konuşma bu. Sonradan yedi yıl sonra 20 Temmuz 1915 Urfa Şeytan Deresi civarı Çerkez Ahmet anlatıyor. Tuttum ayağımın altına aldım taşla başına vura vura geberttim. Bu itiraf 24, 29 Aralık 1918'de İktam Gazetesi'nde yayınlanır. Daha sonra da Yeni İstiklal Gazetesi'nde Çerkez Ahmet teşkilatı mahsusaya bağlı bir çetebaşı. Başını ez, taşla ezdiği kişi de Taksim'deki Hatip Krikor Zohrab, avukat, edebiyatçı, hukuk profesörü. Üç dönem meclisi mebusan üyesi, Talat Paşa'nın yakın arkadaşı. Ve halaskar zabitan yani kurtaran subaylar hmm. günlerinde daha sonra onu ölüme göndererek iddiatçılardan Halil Bey'i, Menteşe'yi Ayaspaşa'daki gümüş suyu apartmanındaki evinde saklamıştır. Diyor Yani böyle de iyit bir dostlarını da kurtaran bir adam. Ama bunlar olurken bunların hiçbirisi onları kurtarmıyor. Bir diğer e, acı, garip tarafı da bu. Bütün olan biteni. Birlikte hareket ettiği insanlar e, sırt çeviriyorlar çünkü. Evet sinizmin tarifi yapılacak olursa sinikliğin işte budur yani. Yakın arkadaşları <gülüyor> ve bunları demokrasi, vatan, millet ne yaptıklarını söyleyen insanlar. Talat Paşa dostu 21 Mayıs 1915 günü İstanbul'da bir başka mebus vatkes Sere birlikte tutuklanıp birlikte katlediliyorlar. Evet, yani kendilerinden bir ay önce 24 Nisan 1915'te tutuklananları kurtarmak, akıbetlerini anlamak, yardım etmek için sağa sola koşturan bu iki milletvekilinin sonu aslında bir dönemin de sonudur ve vicdanların aldığı kapanamayacak yaranın başlangıcıdır demiş Ali Bayramoğlu. 24 Nisan sadece öfke seslerinin seslerini yükseldiği gün de değildir. Birileri için acı. Diğerleri için utanç günüdür, saygı günüdür, sorumluluk günüdür. Yani sayıları 220 civarında İstanbul'da saat 4'te kapısı çalınıp sabaha karşı Ermeni aydınları, yazarları, sanatçıları, gazetecileri, milletvekilleri. Yani en düşünen eliti hı hı. toplandı ve toplanıyor. götürüldü. Neden tutuklandıklarını bilmiyorlardı. Önce merkez hapishaneye, mehterhaneye ardından bölümlere ayrılıp Ayaş Çankırı ve Çorum'a bir süre sonra tekrar sürgün, niyet farklı, teşkilatı mahsuslu harekete geçiyor. Çeteler, tetikçiler yolda kafilelere saldırdılar. Çoğu hayatını kaybetti. Çok küçük bir kısmı hayatta kalabildi. Rahip Gumidas gibileri çıldırdı. Ardından da tehcir başladı. Bir gün bir trende Teşkilat-ı Mahsusan'ın kurucularından Bahattin Şakir'in elini kim olduğunu bilmeden sıkan Halide Edibin buna vesile olan arkadaşına dönüp bana kanlı katilin elini sıktırdın demesi bu yüzdendir diyor. Yani 24 Nisan 1915 şu ya da bu nedenle şu ya da bu şekilde Tarat Paşa'nın defterindeki rakamlara göre 1 milyon 200 bin. Osmanlı Ermenisi'nden 800 bininin 3-4 ay içinde buharlaşacağı bir trajedinin başlangıç tarihidir. Ama diyor, insanlık her zaman yol alır, biz de yol alıyoruz ve alacağız. Bu trajedi karşısında yüreğinde samimi bir acı duymak, kayıpları anmak, o yolda bir adım atmak demektir saygı ve sorumluluk. Enişe Şafak'ta Ali Bayramoğlu böyle yazıyor. Evet. Ee, bu arada e, bir diğer önemli sayılabilecek alakasız ama e, yeri gelmeyeceği için bir daha söylemek gereken haberlerden biri de e, BDP'nin birinci olan kongresinin e, gerçekleşmiş olduğu e, bir yandan işte demin bahsettik sınıra doğru gittikçe artan bir askeri yığınak var e, tanklar sürekli olarak e, bölgeye aktarılmaya devam ediyor. Garip bir şekilde hangi bölgelerde konuşlandıkları, ne yaptıkları falan filan da bir sürü bir sürü böyle de ayrıntıyla birlikte veriliyor bütün bu haberler. Ee, BDP ise operasyon bölgelerine gideceğini açıkladı Selahattin Demirtaş. Ee, Mayıs ayında operasyon bölgelerine giderek barış operasyonu gerçekleştireceğini BDP'lilerin açıkladı. Ee, bir de böyle bir e, durumda var. Evet, deminki konuya ufak bir not e, düşmek için de Agos gazetesinin son sayısında 734. sayısında e, önemli bir şey var gazetecilik var yani küçük kayıp ilanları koymuşlar Agos'un orta sayfasına. 1915'te bu topraklarda yaşananların ne kadar acı, ne kadar derin, ne kadar sarsıcı sonuçları olduğunu anlatıyor. Yani Jagadamard gazetesi, 1915'ten bu olaylardan 6 yıl sonra, 21'de çeşitli sayılarından derlenen bir, yani Cagadamard, Damar Gazetesi'nin 6 yıl sonraki çeşitli sayılarından aranıyor ilanlarında derlenmiş iddiatçıların adına tehcir dedikleri vahşetten kendilerini kurtarabilmiş ve canlarını güvenli bir yere atabilmiş Ermeniler geride bıraktıkları ailelerini, sevdiklerini, hemşerilerini arıyorlar. Yok oluşa giden yürüyüş sırasında belki öldürülmüş, belki kaybolmuş, alıkonmuş ya da kaçırılmış yakınlarını bulma konusundaki son umutlarını bu gazete ilanlarına bağlamışlar. Sevdiklerinin hayatta olduğunu duymayı ya da hiç olmazsa ölüm haberini almayı, böylece yıllardır gördükleri kabusların bir nebze de olsa hafifleyeceğini umuyorlar. Aranıyor ilanları hakikaten. Bakınca insan biraz rahatsız oluyor doğrusu. 21 tane evet, hep hep şöyle bitiyor. İşte şu bakım evinin 7 numaralı odasında müracaat edilmesi. Ancak belirli nişanları gösteren kızın kendisine ait olduğunu kanıtlayacaktır filan gibi. İşte bilmem kimin bilgilendirilmesi Hayri, Nikin Niket'te de duyurulması rica edilir. Mal, kiliseye malumat verilmesi, Caga damarda malumat verilmesi diye yakınlarını arıyorlar 6 yıl sonra bile. Durum bu yani. Evet bir de saati bitirmeden şeyden bahsedelim. Bedelli başka bahara kaldı onu söylememiştik. E, zaten orta ne oldu Bilmiyorum sen anlayabildin mi ama ben anlayamadım açıkçası. Yani son bıraktığımızda Cuma günü şu durumdaydı işte e, bir gün öncesinde Erdoğan şunları söylemişti Cuma diyorum özür dilerim Perşembe. E, bugün bilemediniz yarın e, uygunsa da programız e, Genelkurmay Başkanı ile görüşeceğim bu bedelli işine bakacağız dedi. Evet. Ondan sonra çıktı dışarı e, ve bedelli olmuyormuş yeteri kadar asker yokmuş. E, ayrıca da zaten e, üniversite mezunu e, olanlara bir sürpriz. Altı yerine 12 ay tekrardan bir önceki e, durumdan bahsetti. İlginç bir durum oluşturdu. Yani. Evet. Ben anlamadım ne yapmaya çalıştıklarını. Tek tabii. tip 12 aylık askerlik haberleri de geldi arkasından. Anlaşılamıyor evet. E, yani Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en büyük 6. ordusu olarak gösteriliyor ama 700 89 binlik bir resmi açıklaması var ama e, mesela mecliste de Diyarbakır AKP milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu üyesi İhsan Arslan hafta içinde NTV'ye yaptığı açıklamada Türkiye'deki ordu mevcudunun yaklaşık 1 milyon olduğunu söylemiş. Böylece Kuzey Kore ile birlikte dünyanın en büyük dördüncü ordusta olabilir. Rusya'yı da geçmiş olabiliyor yani beşinci olan Rusya'yı. Fakat tabi az bu bunların hiçbir profesyonel bir şekilde düzenlenmemiş olduğu için ciddi bir ya Amerika Birleşik Devletleri'ninki gibi küçük ama çok yüksek donatımlı bir ordu ol. Farklı sonuç alıyor anladığım kadarıyla. Ya Zaten e, çok tartışılan şeyler değil. Yani asker, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılayacaktan az asker olduğunu söylüyor e, Genelkurmay Başkanlığı. Bir yandan dünyanın en büyük ordularından biri sayısal anlamda. Dördüncü işte. O, bir, bir yoruma göre dördüncü en kötü ihtimalle altıncı. Ve kolay değil değil mi bunu anlamak bu durumda? Evet, yani nüfusları ne kıyaslandığı zamansa Güney Kore'nin şey pardon, Kuzey Kore'nin ardından birin ikinci oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü Çin, Hindistan orduları çok büyük. Amerikan ordusu da 300 milyon nüfuslu bir ülke. Türkiye'nin 4 katı nüfus olarak yani. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman bayağı yani bir tek Kuzey Kore aslında nüfusuna oranla en büyük orduyu barındıran ikinci de Türkiye oluyor o zaman. E garip garip e, bir başka şeylerde Türk'te mesela e, şimdi ne olduğu belirsiz olunca çeşitli öneriler de çıkıyor ya ortaya. İşte Ali Tezel'in önerisi diye öneri verilmiş. Bir kişi beş kişi için ödesin falan gibi. E, yani baya artık iş Deli Dumrul'un köprüsü durumunda yani 12 aylık askerlik için 60 bin lira ödesin diyor böylece kişi başı bin lira ödenmiş olur asker başına bu bin liralarla da iyi para olur işsizliğe de çözüm olur falan yani bayağı fidyeler fidyelerle ödenen sosyal güvenlik harcamaları falan böyle devam eden harika bir durum İlginç devlet de bir herhalde insan. işletmeci olarak aramızda bulunuyor garip Evet. son olarak da bu şeyi söyleyelim Skandal bayağı büyük şey oldu. Yani Danıştay saldırısı e, kamera kayıtları kayıptı. Sonra Oyak vermemiş. Oyak güvenlik cinayetten beş saat sonra kameraları çalışır hale getirmiş. Ama polisten beş gün gizlemiş oldu. Ve başka korkunç tuhaflıklar birbiri ardından sökün etti. Bu konuda en ayrıntılı... E, Analizi de Ahmet Altan yaptı ve Ümraniye'deki bir evde yakalanan cephanelik Ergenekon örgütünün ortaya çıkmasına neden olmuştu. O cephaneliğin peşinden gidenler geniş bir ağa ulaşmışlardı. Şimdi sanırım Ümraniye cephaneliği gibi kritik bir ilmik Danıştay baskınıyla ilgili olarak ele geçiriliyor. O cinayetin arkasında çok büyük bir örgüt oldu Anlaşılıyor diyor. İşin üstüne gittikçe cinayetin çevresindeki kuşkulu ağ da genişliyor. Ordu Yardımlaşma Kurumu Oya ait bir güvenlik kuruluşunun Danıştay kameralarındaki cinayetle ilgili kanıtları sildiğinin kanıtlanması da bunu da TÜBİTAK kanıtladı. Birdenbire bu cinayetin tahminlerimizden daha da derin bir operasyon olduğunu yüzümüze çarptı. Yani ipin ucunu çektikçe olta ağırlaşıyor ve balığın büyüklüğü hissediliyor. Bir kere işin içinde OYAK olduğu anlaşıldı. OYAK'ın kamera kayıtlarını silen personeli ise ortada yok. Derin bir sessizlik var hakikaten bu yani. haberler çıktığından beri hiçbir OYAK'tan haber. Yani bu gelme. şirketin e, herhalde çoktan aslında basılıp kim kardeşim bunlar nerede pat pat pat hızlı devam eden bir operasyon. Gere ya bir açıklama gerekirdi herhalde. Yani, yani, ölen e, üst Mustafa düzey hakimler var özbilgin özdürülüyor yaralanan hakimler var. Oradan Danıştay'da e, karar görüşürken e, daire basılıyor yani. Oyakın kamera kayıtlarını silen personel ortada yok. Oya ait güvenlik kuruluşunun başındaki eski mit görevlisi emekli Albay Sırakadem basmış. Ama kararan tek kamera Danıştay'daki değil. Danıştay'ı gören Sıhhiye'deki ordu evinin kameraları da kararmış. O kamera kayıtları istenmiş ama Ordu Evi'nin kayıtları gönderildiğinde bu kayıtlar açılamamış. Ordu Evi'nin kayıtları açılamamış. Bunu yazılı olarak Genelkurmay'a sormuşlar. Onlar da yazılı cevap vermiş. Cevap pek anlaşılabilir gibi değil ama sezebildiğim kadarıyla bizdeki kayıtlar artık yok diyor Genelkurmay. Yani Danıştay cinayetiyle ilgili ordunun kayıtları da kaybolmuş anlayacağınız. Eldeki açılamayan Ordu Evi kaydı neden TÜBİTAK'a gönderilememiş o anlaşılamıyor. Mahkeme Danıştay'ın kameralarının bozuk olmasını hiç sorgulamamış. Ordu Evi'nin kayıtlarının açılamamasını da sorun etmemiş. Danıştay'daki cinayetin katil zanlısının arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için kılını bile kıpırdatmamış. Tam aksine neredeyse aceleyle bunun örgütüz bir cinayet olduğunu karara bağlamaya çalışmış. Cinayetin bir görgü tanığı var. Katili teşhis etmiş. İki, iki kişi daha var yanında diyor. Beni emniyette susturmaya çalıştılar diyor. Böylece karşımıza işin içine bir de polis bacağı çıkıyor. O polisler kimlerdi? Yani çok danıştay cinayetinin faili eğer olay yerinde yakalanmasaydı bütün Türkiye karışık olacaktı. Çünkü o zamanki cumhurbaşkanı Alelacele bir açıklama yapıp bu cinayetin layık cumhuriyete karşı yapılmış bir saldırı olduğunu iddia ediyor Ahmet Necdet Sezer. Gazeteler ortaklaşa manşetlerle cinayeti şeriatçıların tırnak içinde üzerine yıkmaya çarbalıyorlar. Bu çok planlı organize bir saldırı diyor. Yani Ergenekon'un daha derinliklerine inilecek diyor. Şimdi İstanbul'daki Ergenekon Mahkemesi bunun üstüne daha çok belge ve bilgi bulacak herhalde diyor gittikçe üstüne Ergene ergenekonun daha derinliklerinde belli ki büyük balıklar bekliyor keskin dişli zehirli balıklar demiş Hı. yakalamaya çalıştıkça yak yakalanmaya yaklaştıkça daha da canavarlaşacaklar herhalde kendimizi sakınarak ama kararlı bir şekilde ipin ucunu çekmeliyiz demiş bütün bu zehirli balıkları yakalayıp zehirli balıkları tarihimizde belki de ilk kez temiz sularda yüzeceğiz diyor yani çok karmaşık büyük bir skandal da var ortada. Bu Bence... arada bir de şeyden de bahsetmek belki son bir dakika e, gerekir mi diye düşünüyorum. Bir e, bayrak yakım olayları da oldu karşılıklı ve bunun üzerinden de epeyce milliyetçilik pompası. Özellikle hürriyet e, manşetlerden falan filan vererek devam ettirdiği işi. E, dün bunların sonucu olarak da e, işte e, sanırım Ermenistan'da bir Türkiye bayrağı yakıldı. Ee, bunun sonucunda BBP'liler de e, Türkiye'de bir Ermenistan, Ermenistan bayrağı yaktı. Bütün bu yayınların sonucunda diye de düşünmek bence mantıklı olan e, hayırlı olsun zekiceydi demek gerekiyor herhalde. Anmadan yani geçmeyelim bu kısmını da diye evet, çalıştılar. Çünkü. Bence bu saati burada bitirip Ali Bilge'ye geçelim. Hı hı. Açık kaste. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Günaydın Volkan. Evet, bugün gene Ermeni Tehcir'in 95 yıl sonra İstanbul'da ilk defa sessizce anılması çeşitli yerlerde. Dolayısıyla da belki bu konu üzerinde biraz tarihine dönelim. Şimdi pek çok şeyle ilk defa karşılaşıyor Türkiye'de yaşayan insanlar büyük bir çoğunluğu. Büyük bir çoğunluğumuzda işte son 10-15 yıldaki, e, bildiklerimiz, öğrendiklerimizle e, bu süreçte yüzleşiyoruz. E, benim açımdan da e, bu konu yani normal eğitimimizde hiç rastlamadığımız ne Kürt meselesi ne Ermenilerle yaşanan sorundan ne Kürt isyanları e, Kürt tedipleri e, Dersim e, 15 400-67 e, Eylül bile anlatılmaz. Meraklı değilseniz. E, son yıllarda böyle yalan ve yok sayılan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben de geçmiş zaman içerisinde bir Amerikan Büyükelçisi ki hatırladığım kadarıyla Türkiye'de görev yapıp anılarını yazan iki tane Amerikan Büyükelçisi var. Bunlardan bir tanesi de Gru isminde ilk Cumhuriyet sonrası Türkiye'de e, büyük olarak atanan kişinin anılarıdır. Ki, Joseph Grun Joseph Grünün. Evet. E, hatırladığım kadarıyla yani Gruu'nun anıları da tarih olarak şey yapamayacağım ama 90'lı yılların sonlarına doğru filan e, yayınlandı. E, Gruu anılarında günlük şeklinde bir büyük notlarıdır bunlar. Ama Gruu'nun bir özelliği de Amerikan e, hükümetinin Lozan'daki e, delegasyonunun başında bulunan. Kişidir. Dolayısıyla Kemalist kadrolarla, Cumhuriyet'in ilk yönetim kadrolarıyla da orada temas eden bir Amerikan bürokratı, diplomatı. Orada 1927 yılında bu anılardan hareketle Ermeni meselesiyle, Ermeni... Sorunsalıyla Türkiye'nin 1915 yılında yaşadığı bu katliamlar zinciriyle, soy soykırım adına ne derseniz deyin, Anadolu'nun işte %20'lik kısmını oluşturan Hristiyan nüfusun neredeyse büyük bir bölümünün imha edilmesiyle, ortadan kaldırılması da sürgünüyle sonuçlanan konuya ilişkin çok değerli, Bilgiler söz konusu. Ben bundan izninizle bahsedeyim. Başladım. Bir de 24 Nisan deyince işte Amerikan Başkanı'nın ağzına bakıyor, bakılıyor. Ee, onunla yatılıp onunla kalkılıyor. Ee, Birleşik Devletler'in Ermeni meselesindeki tarihsel e, süreç içerisindeki tutumunu da göstermesi açısından böyle bir kolaj yapmak istiyorum. Hı -hı. Ee, şimdi e, Birinci Dünya Savaşı'nda 1917 yılında Amerika, Almanya ile savaş ilan edince Osmanlı'da savaş ilan etmiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ama ilişkilerini kesiyor. 20 Nisan 1917'de savaş hali yok ama ilişkiler bitiyor. Bu ilişkiler 1923 Lozan'a kadar devam ediyor. Ondan sonra da ilişkisizlik yani karşılıklı bir ülkeyeçilik falan yok. İşte Lozan'da malum Lozan anlaşmasından sonra... Amerika Birleşik Devletleri ile Lozan'da e, bir dostluk ve ticaret anlaşması da imzalanıyor e, 1923'ün 6 ağustos'unda Bununla ilişkilerin normale döneceği e, varsayılıyor ki Yunanlılarla savaştığınız Yunanlarla, Fransızlarla, İngilizlerle, İtalyanlar elçiliklerini yavaş yavaş açmaya başlıyorlar. E, ama e, Amerikan ilişkilerinde bu dostluk anlaşması ek anlaşmada olmasına karşın bir türlü karşılıklı bir münasebet başlamıyor. Bunun nedenlerinin başında o anlaşmasına hayır kampanyası açılıyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni ki topu topu yani 1915 8 yıl falan geçmiş Ermeni diasporası ve onu destekleyen Demokrat ve Cumhuriyet e, Çi parti e, milletvekilleri, senatörlerinden oluşan geniş bir kampanya o, a, açılıyor ve Lozan Anlaşmasının imzalanmasına dair ciddi bir kampanya var. Ve 1923 ile e, 26 arasında bu e, tartışmalar, kampanyalar e, devam ederken e, bir senatoya anlaşma geliyor ve bu anlaşma. E, Çoğunluğu oy vermesine karşın yani 50 84 oydan 50'si reddedilmesine yol açıyor ama çok 3'te 2 çoğunluk tutturulamadığı için de reddolunuyor. şey anlaşma metni. İş bundan sonra daha da sarpa çarpmaya başlıyor. Çünkü bu arada Amerika Birleşik Devletleri Joseph Grow'u ankara'yı atıyor. Bir türlü Türkiye'de de Ahmet Muhtar Bey, e, Ahmet Muhtar Bey de işte Osmanlı e, diplomasisinden dışişlerinden gelen tecrübeli bir e, diplomat e, daha önce de Moskova büyük yapmış, e, Lenin'in e, vefatında Türkiye Cumhuriyetini e, Moskova'da temsil etmiş, daha öncesinde de başarılı bir e, kariyeri olduğu e, anlaşılan e, Osmanlı diplomasi diplomatlar arasında en duayen isimlerden bir tanesi. E, yalnız Muhtar Bey bir türlü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidemiyor. Buraya grubu geliyor. İşte güven mektubunu Mustafa Kemal'e sunuyor filan. Bunların temel arkasında en büyük şey Ermeni diasporasının ve o anlamda örgütlü New York'ta, Washington'da örgütlü Ermeni örgütlerinin ve onları destekleyen diğer kuruluşların tepkileri. Bir kere hem anlaşmanın e, e, kabulü sağlanmıyor hem ardından Türkiye gibi bir ülke niye e, Büyükelçi atadık şey geliyor. Ayrıca e, Muhtar Bey de e, bir türlü kabul görmüyor. E, yani hatta, hani itimat mektubunu mu sunamıyor? Hayır hayır Türkiye'den kalkıp e, gidemiyor. Gidemiyor olur. yani uzun süre buna çok elektrikli çok gerilimli hatta tehditler var gelirse öldürülür. E, ulaşamaz. E, bu hatta iki ülke arasında e, bir takım şeylere de sebep ediyor. Yani Amerikan büyük aynı anda olmaları gerekiyor ya bu güven mektupları ve büyük atanmasının. Ondan sonra sonuçta işte karşılıklı bir modus vivendi denilen bir e, şey oluyor. Sözlü anlaşma e, karşılıklı yenileniyor e, şey ve e, notalar imzaydırıp değiş tokuş edildikten sonra. Ee, muhtar Bey e, Birleşik Devletleri'ne bir gemiyle yol alıyor. Yani o dönemki Amerika'da o kadar tepkisel ki gemi e, New York limanına yanaşamıyor bir türlü. Binlerce insanın e, gösterisine şey oluyor ve e, olağanüstü tedbirler alıyor. Bir motorla işte şey buna Muhtar Bey dışişleri kayıtlarındaki belgede şerareli hava inanılmaz bir gerilim vardı elektrikli hava e, öldük öldük dirildik e, diyor e, bu hatta Muhtar Bey'i e, dönemin Amerikan basını 30 bin Ermeni'nin bizzat öldürülmesinden sorumlu tutuyor e, ve işte bu 1 milyon, milyon yakın e, Hristiyan'ın Ermeni'nin yok olmasına e, yol açan e, ortamın sorumluları olan işte Osmanlı İttihat Terakki'nin sonrası kurulan Cumhuriyet hükümetinin büyük elçisine karşı inanılmaz büyük bir e, tepki ortaya konuyor e, ve hatta yani e, o güne kadar alınmamış olağanüstü e, tedbirlerle Türk büyük elçisi e, mitrali e, zırhlı koruma a, arabalarıyla e, Trinell Washington trenine yetiştiriliyor. Hatta yani öldürülmesine ilişkin de bir takım tertiplerin olduğu da ortaya konuyor ve yani limana girdiğinde linç edileceğine dair de bazı istihbaratların alındığı da biliniyor. Büyük gerginlik. Evet. Yani evet, düşünebiliyor musunuz çok... yani böyle bir olay bütün New York limanı New York ayaklanmış. Nedeni gelen gemide Türkiye'nin Washington Büyükelçisi e, görev yapacak büyük ülkeliçi var. Ve e, bu şey e, nümayiş eski dille e, tepki gösteriler e, olağanüstü boyutlarda. E, ve bu iş tabii biz, bizim tarafımızdan e, bir 80 yıl sonra falan e, öğreniyoruz biz. E, hatta o günün Türk basınında da bir hafta 10 gün sonra buna ilişkin Galiba Yakup Kadir'de bir makale yayınlanıyor. Ondan sonra e, ve e, Muhtar Bey büyük bir e, gerilim e, içerisinde e, görevine zar zor veya bir otel'e gidiyorlar. Otelde başlıyor görevi yani şeyi. Bir taraftan da bu, bu, bu tarafta da e, şey e, grubunun kendi kendine de şeyleri var hatta diyor ki aman diyor yani orada diyor muhtara bir şey olursa burada da benim durumum çok kötü o hale gelir o yüzden Ermeni tepkisini ne yapıp ne yapıp bertaraf etmeli Amerikan hükümeti tabi bu anlaşma ya olan tepki büyükleşinin tanısı tamamen çok canlı bir Ermeni 1915 olaylarının e, yani 12 yıl geçmiş ne ki 12 yıl 15 ile 27 arasında e, çok ciddi bir şeyi e, canlı olduğunu göstergesi ama bu bizim e, Türk Amerikan ilişkiler tarihi bize öğretildi değil mi okullarımızda? Evet yani biz özellikle eee şeyde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ahmet Şükrü Esmer ve Fahir Armaoğlu profesörlerin e, siyasi tarih kürsüsünde çok ayrıntılı olarak siyasi tarih okutulur ama bunları ben hatırlamıyorum. Dört yıl boyunca da ben üç yıldı galiba e, okuduk ama hatırlamıyorum. Yani bu, bunlar e, dediğim gibi son on on beş yılın e, takım e, şeylerini de görüyorsunuz. Kendi kaynaklarımızda da e, yazılsa bile kendi kaynaklarımızda Bilal Şimşir'in portrelerinde Ahmet Muhtar Bey'e ilişkin tanımında işte Amerika'daki Türk düşmanları diye söylüyor. Bu, niye bu, Amerika'da o zaman bu Türk düşmanları var? Buna ilişkin pek çok şey bilmiyorsunuz. Hep böyle bir Türk düşmanları vardır zaten. Onlar protesto ederler ve neden ettikleri de pek bilinmez. Yani sonuçta Türkiye'de biz Yalan e, tarihle yüzleşiyoruz. Yalan tarihi deşifre etmeye çalışıyoruz. E, benzer şeyi, e, yıllar önce ben bir öykü kitabı diye aldım. E, Kirikor Zohreb'in öykücünün arka planına gittiğimizde e, 1915'in işte meşhur o 24 Nisan Harekatı'nın İstanbul'dan yüzlerce insanın e, alınıp e, gönderilmesi ki Zohreb yani e, Şeyin, birinci derecedeki İttihat Terakki e, reislerinin, liderlerinin e, kankası derecesinde evet, bir arkadaş İrani e, birlikte sohbet etti. Ve çok değerli bir entelektüel gerçekten. E, yani e, hem öykücü, edebiyatçı, enteresan bir adam. Yani gazeteci, hukukçu, çok değişik bir e, portre. Ve öykü kitabından hareketle Zohra'yı öğreniyorsunuz. Çünkü bunlar yazılmadı, bunların üstü kapatıldı, bunlar öğretilmedi. Ondan sonra işte dersim öğretilmedi. E, Kürtlerin e, 16-17 kez e, ayaklanma, isyan, tedip e, e, şeyleri bilinmez. Ondan sonra bir gecansızın aa Kürtler mi vardı bu ülkede denir. Ondan sonra e, bu gizlenmiş, yalan, e, yanlış tarih üzerinden e, Cumhuriyet şimdi e, kendini... E, Aynanı karşısında buldu işte bu süreçte. Bu neden? İşte bunun üzerine kurulu bir şey var. Yani e, e, oluşan rejim e, bunun üstüne kurulmuş bir rejim. E, bunun üstüne kurulan rejimin elemanları, aktörleri, statikonun bileşenleri de bu zaten günümüze kadar yansıyan değişim ve ee, gelişme üzerindeki en büyük engel bunun kanlı tarihi bunun üzerinde e, şey yapılıyor ama bugün yani buna üzerine kurulu Kemalist bürokratik düzenin e, ve bunun ideolojik aygıtlarının bu rejimin e, çözüldüğünü görüyoruz ve çözülmek zorunda taşıyamıyor. Yani bu e, 80 yıllık e, örgütlenmiş yapılar e, çözülmeye e, başlıyor. Yani İttihat Terakki'den geride alıp baktığımızda ki bu Zohra Befendi hikayesinde mesela Hüseyin Cahit'in anılarında ben rastlamıştım ee, yani o kadar acı ki bir gece evvel bir iki gece evvel adam şeyle beraber yani talatlarla falan beraber yani gitmişler işlet etmişler <gülüyor> sohbet etmişler yemek yemişler. Ee, gecenin yarısı alınıyor ve karısı koşuyor şey Hüseyin de Hüseyin Cahit de bunu çok masum yazıyor ama şey, altı kişiden biri de o yani. Evet. Yani sonradan çok Büyük enteresan. Bir ben, evet yani. Ya, gerçekten insanın sivileri diken diken oluyor. Bir de şey hatırlar mısınız? 12 Mart'ta Bülent Nuresen o da sizin hocanız olmuş olabilir mülkiyeden evet. sınıf arkadaşı Nihat Erim başbakan akşam yemeğini alıkoyuyorlar Bülent Bey Nihat Bey'le yemek yiyor başbakanlık konusunda neyse evinde gece evine döndüğünde evi basılıyor işte mama alınıyor adam yani ve diyor ki ben iki saat önce başbakanın yemeğindeydim evinde bunun gibi bir şey ve karısı korku içinde geliyor yani neye gidecek arkadaşına gidiyor arkadaşı da dahiliye vekili yani işlere bakanı ee, ve gayet şekilde kadına soğuk kalmış şekilde Talat Bey Hüseyin Cahit'e geliyor Hüseyin Cahit'le birlikte Talat Bey'e gidiyorlar pardon ondan sonra teselli ediyor ufak bir tahkik hemen dönerler falan diyor tabii böyle bir dönüş söz konusu değil şimdi bunlarla bunun gibi binlerce olayla karşı karşıya e, kalıyoruz ve e, ve her gün her e, yeni bir e, sayfada e, bu konuya ilişkin e, inanılmaz bir e, külliyat olduğunun farkında yani 1927 yılında Türkiye'nin ilk büyük elçisi e, New York limanında e, inanılmaz protestolarla karşılaşıyor e, çok zor bir durumla karşıya kalıyor. Bir türlü elçinizi bu nedenden, bu gerinin hava nedeniyle gönderemiyorsunuz. Lozan'daki anlaşmanız Birleşik Devletler tarafından bildiğim kadarıyla ki bu Ermeni meselesine ilişkin konu yüzünden imzalanmıyor. Ve siz bunu tarihten böyle bir olay yokmuşçasına çıkarıp atıyorsunuz ve hafızalarınızda bilinçlerinizde nesillerin, kuşakların şeyinde böyle bir mevzu yok. Ta ki nereye kadar? Ben hep, herhalde hepimizin bir gün bir Ermeni asalı terörist bir örgüt, blokraktarınızı öldürmeye başlıyor. Evet aynen. O zaman öyle. Allah Allah, Allah diyorsunuz. Ya da bir gün geliyor, işte eğer siyasi şeyle ilginiz yoksa 1984 yılında Eruf ve de bir baskın oluyor. Ondan sonra aa ...ne oluyor orada diyorsunuz... ...ve 25-30 yıl burada böyle bir savaşla yaşıyorsunuz... Evet. ...ondan sonra... Evet. ...bunu yok sayıyorsunuz... ...ondan sonra bunu çıkarıyorsunuz... Beynetten. ...hafıza boşaltıyorsunuz... ...bellek boşaltıyorsunuz... ...ve bununla... ...bir ülke olmaya çalışıyorsunuz... ...olmuyor tabii yani dökülüyor... ...yani şeyi hafızadan siliyorsunuz... ...işte... ...şapka kanunu çıkılıyor... 52 kişi asılıyor bu ülkede şap şapma giymeyen Trabzon'daki bir ilçe bombalanıyor falan yani bunları zar zor satır aralıklığından öğreniyorsunuz yani e, bu kadar tarihiyle yüzleşemeyen e, bir ülkenin e, ilerleme şansı son derece zor tabi bugün de bunu yaşıyorsunuz yani hatırlar mısınız e, generallerde bile vardı hatta Evren Aytaç Yalman gibi adamlar biz Kürt meselesini bilmiyorduk diyor Evet gayet tabii. Yani diplomatlar Ermeni meselesini değil mi? Yani. Ve Hı. sahiden de yani doğru söylüyor Do olmaları çok muhtemel. muhtemel. Aynı şey bizler içindeyse Bugün galiba yeni yayın dönemine geçiyormuş Volkan evet. bana ikaz etti. Onun için e, kısa kesme <gülüyor> durumundayım. Yoksa yani e, bu 24 e, Nisan eylemi e, ilk bir eylem. E, ve de e, biz düşünebiliyor musunuz? Ben kendi hesabıma ömrüm boyunca inanılmaz bir şekilde şey okudum, dinledim, seyrettim. Ee, Yahudi soykırımı. Ya benim tarihimde dedelerim bu işin içinde değil mi yani? Evet. Bunlar haberdar değiliz ya. Evet çok ama ilk defa gene de olumlu bir tarafıyla bitirelim. Biraz önce abiyle de aynı şeyi konuşuyorduk. Yani hem cumartesi insanlarının hem İstanbul'da aydınların ve insan hakları savunucularının da bulunduğu bine yakın insanın İstanbul'da, Taksim'de Haydarpaşa'da bir grup insanın insan hakları savunucularının ve cumartesi insanların anması bu da ayrı bir bir yüzleşme başlangıcı diye bakılabilir. Yani Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yayınlar hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet. ...bir ara vereceğiz şimdi... ...aranın arkasından da... ...Açık Radyo'nun yeni yayın dönemine... ...geçişinden... ...Jack Cohen'le birlikte... ...31. yayın dönemindeki... ...yeni programları... ...programcıları bir küçük tanıtımla... ...sizlere sunmaya çalışacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo... ...ve Açık Gazete... ...ve Açık Radyo'nun... ...31. yayın dönemi başlıyordu bugün... ...başladı daha doğrusu... ...ve Jack Cohen'le birlikte... Bugün başlayıp 24 Ekim 2010'a kadar devam edecek olan 6 aylık yaz dönemimizin yeni programlarını tanıtmaya çalışacağız. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. Bu dönem Bu dönem ilk istatistikleri mi vermek isteriz önce programlar. İyi olabilir tabii belki neler Bu dönem toplam 143 programımız olacak. Toplam programcımız da 205 Yani her hafta burada 205 konukları kişi saymazsan. Konukları saymazsak hmm. Yerili ufaklı programlar hmm. Yapıyor olacak Yeni program 14 tane bu dönem Yeniden yani ara verip Tekrar başlayan programlar 4 adet Yeni programcı 15 kişi katıldı Açık radyo programcılar ailesine Ve 12 programcı Tekrar döndü Yayın akışına Evet böyle de bir hızlı sirkülasyonumuz her zaman oluyor. Bu da çok gurur verici bir şey tabii. Bu dönem başından beri pardon açık radyonun açılışından beri 859 program yapılmış radyoda. 969 programcı tarafından. Evet yani 1000 kişilik yaklaşık bir programcı İki oldu. 2 dönem sonra 1000 olacak herhalde. Evet. İlk yeni program birazdan başlayacak olan Don Kişot okuması Servantes'in yazdığı ve Reşat Nuri Güntekin'in çevirisiyle Tilbe Saran tarafından okunan Don Kişot'u iki ay süreyle dinleyebilirsiniz. Saat evet, Pazartesi dinleyici destek projesi evet, dinleyici destek projesi sırasında dinleyicilere söz vermiştik. Bir şekilde Tilbe Saran ağzından şöyle bir hedef tutturulursa demişti. Tutturuldu. Evet, sözümüzü bugün, tuttuk. Biz de sözümüzü tutuyoruz. Evet, Don Kişot var. Don Kişot Yazan Cervantes Çeviren Reşat Nuri Güntekin Okuyan Tilbe Saran Pazartesi günleri bir yeni programda saat 10.30'da buçukta Açık Beyin adındaki program Oğuz Tanrıdağ ve Açık Şemsiye programcımız Hakan Gürgüt tarafından hazırlanıp sunulacak. Alt başlığı nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika ve nörosanat. İnsan ile ilgili bilinenlerden yola çıkılarak insanın bireysel ve toplumsal düşünce ve davranışlarını yorumlama, ve bireysel ve toplumsal fenomenlerden yola çıkılarak bunun tersini yapma amaçlı ve içeriğinde son yıllarda gelişme gösteren nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika ve nörosanat bilgilerinin örneklenip tartışıldığı bir program. Evet çok ilginç olacağından şüphem yok. Açık Beyin My brain is always ticking my brain My brain is always ticking my brain nöroekonomi, nöro nöropolitika, nörosanat Pazartesi günleri 10.30'da 94.9 Açık Radyoda. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbit Açık beyin. Bu yeni başlıyor son derece. Beynin kıvrımları arasında acayip bir yolculuk olacak. Pilot programını da destek sırasında Oğuz konukluğuyla konukluyuyla deremiştik gibi evet. bir şey değil mi? Destek programında özel yayında konuğumuz olmuştu Oğuz Bey. Evet bir de yeniden programımız var pazartesi günü. Uçuşan şeyler tekrar uçuşarak aramıza dönüyorlar. Tuncistan Er'le Osman Gazi Baykal'ın. 15 günde bir, 15-35'te dört dönemdir yoklardı. İki yıl bir ara verdik. Tekrar açıklar diyor mikrofonlarında. Out. Uçuşan şeyler. Aleti Tayran'dan süpersonik jetlere, telekten sanal uçuşa havacılık. 15 günde bir Pazartesi 15.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Stay, stay, Hazırlayan ve sunanlar Tunciz Taner ve Osman Gazi Baykal. <Gülüyor> Evet, Uçuşan Şeyler Yeniden aramızda. Salı gününe geçersek, 31. yayın döneminde bir yeni programımız salıları 13'te başlayacak. Müzik programı bu, adı Musica Brasileira. Josie Levy, eski programcılarımızdan Josie Levy yeni bir programla dönüyor. Burada popüler Brezilya müziğinden, Bossanova Brezilya müziğiyle caz, sentezi ve pek çok Açık radyoda da zaman zaman Adı geçen çalınan örnekleri çalınan Müzikler ve sanatçılardan Örnekler var Caetano ve Marcos Valle Antonio Carlos Jobin Vinicius de Moraes Gilberto Gil, Elis Regina Marita Rita Toninho Horta Gibi pek çok müzisyenin Örneklerine yer verilecek Salı günü açık Pardon Teaser. Müzik a Brezilya'dan, hazırlayan ve sunan José Levy. Brezilya'dan müzik. Salı 13'te Açık Radyo. Salı günleri açık dergide de yeni köşeler veya yeni köşe zinciri var diyebiliriz. Ana geçmeden Bir şey de hatırlatayım. O, e, uzun süredir Brezilya müziği açık radyoda program yoktu daha önceden. E, e, bir Brezilyalı programcımız Yapmıştı. yapıyordu. Silva. Hı. Adını şimdi maalesef unuttum. Ama Uğur Yücel'de uzun süre e, Brezilya sadasını burada Yaptı şimdi. Özlemiştik değil özlemiştik mi? Yani. çok. Açık dergide yeni köşeler demiştim. Ee, daha köşe zinciri. Çünkü bu salı 1930'da ölümünün 30. yılında Vladimir Vysotsky başlıyor. Ömer Akgüllü ve Maria Melizekova Akgüllü tarafından sunuluyor. Gün ışığına çıkmamış kayıtlarıyla Rus Ozan Vladimir Wisotsky'yi bu yıl dönümünde... Saint Petersburg Akademisi oyunculuk bölümü mezunları Ömer Akgüllü ve Maria Merzyakova Akgüllü anlatacak. Temmuz sonuna kadar sürecek bu. Evet. Ölümünün 30. yıl dönümünde Vladimir Vysotsky hazırlayıp sunanlar Ömer Akgüllü ve Maria Merzyakova Akgüllü. Eğer dost bir Evet, kendini hiçbir zaman e, Ozan olarak nitelememiş oyuncu, e, yazar, şair ama Esas olarak oyuncu olarak görmüş her zaman kendini. Hatta dizi oyuncusu filan. Wisotski. Wisotski. Fakat öldüğü zaman ki muhalif Sovyet döneminde bir milyon kişi gelmiş cenazesine. Yani muazzam bir e, popülaritesi ve sevgi var. Hala da öyle. Kad zamandır istiyorduk bu 30. yıl dönemine nasip oldu diyelim Vladimir Wisotski'yı. Bu köşe bittikten sonra 6'dan sonra tiyatro ile Çehov 150 yaşında diye bir köşemiz başlayacak. Bu da bir 3 ile 6 hafta arası sürecek. Çehov köşesi bitince de Enis Batur anlatımıyla ölümünün 50. yılında Albert Camus köşesini yayınlayacağız açık dergide. Hemen hemen dönem sonra kadar sürecek bu köşe. Salı günleri 19.30'da. Evet, böyle bir zengin anmalar programımız oluyor böylece. Salı geceleri Saat 20'de yayınlanan Açık Şemsiye 2000'e yeni bir programcı katıldı bu dönem. Mehmet Yusuf kendisine hoş geldiniz diyoruz. Evet dinleyicimiz ve destekçimiz aynı zamanda. O da destek özel yayınında bizi bizden iyi anlatan destekçilerden biriydi. ona da hoş geldin diyelim evet. Çarşamba gününe geçersek funk üzerine bir program başlıyor. Çarşamba öğleleri. Hafta içi zaten öyle bir müzik kuşağımız var. Cazımsı. Cazımsı diye. Tabir ettiğimiz bizim. Evet 12'ye öğlenle 1 arasında 12 ile 13 arasında Aslı Usta bu kuşağın yeni üyesi olarak funk, caz ağırlıklı bir müzik çalıyor. programında adı da Funky Noon. Funk'ın funk karışma Felsefesi Hazırlayan Aslı Usta. Çarşamba günleri 12'de açık radyoda. Çarşamba günleri bir yeni programda Koncertino adlı bir program bu. Çarşamba günleri 14:30'da yayına girecek. Aynı zamanda TRT radyosu programcısı olan Cem Erözü Erözü hazırlayıp sunuyor. 17 ile 19. yüzyıl arasındaki dönemleri kapsayan ağırlıklı olarak... ...conçerto ve oda müziği biçimlerinin tarih boyunca gelişimini... ...ve ilginç yorumlarının tanıtılacağı bir program bu program Concertino. Concertino Hazırlayan ve sunan Cem Erözü. Konserto ve Oda Müziği. Çarşamba günleri 14.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Evet çarşambaları açık dergi içinde de yeni bir köşemiz var 19.30'da olacak bu da bir anmal dizimizin bir başkası aslında anmalar bu dönemde de epey yaygın görülüyor yani hem Vladimir Wisotsky hem Anton Chekhov hem de Albert Camus önemli edebiyat felsefe müzik alanın önemli simaları bir de ölümünün 200. yıl dönümünde Robert Schumann'dan bahsedeceğiz. Onu anacağız ve 200. doğum yılında özel bir program. Bunu da Ahmet Soysal hazırlıyor bizim için. Doğumunun 200. yıl dönümünde Robert Schumann. Hazırlayıp sunan Ahmet Soysal. Perşembe günlerine gelince yeni program var bir tane 11.30'da iki haftada bir dönüşümlü olarak yayınlanacak ama Memurat Yanık hazırlayıp sunuyor ve alt başlığı dünyaya fotoğrafça bir bakış Program fotoğrafın genelde çevrilip bakılmayan arka yüzüne doğru 25 dakikalık kısa bir yolculuk aslında. Gerek felsefi gerek soysal, sosyal ve gerekse toplumsal boyutlarıyla içinde bulunduğumuz yüzyıla ciddi imzalar atmış. Kimi zaman sanat, kimi zaman belge, kimi zaman ise sadece hatıra olmuş fakat her koşulda bir kanıt olmayı başarmış. Bu yeni sanatın icraatları ve düşündürdükleri yine bu sanatın, ...icracıları eşliğinde konuşulacak. konuşulacak. Nazif onun da daha önce bir fotoğraf programı vardı... ...Kör Fotoğrafçı'nın günlüğü diye. Böylece fotoğrafçılığa da... Evet, kolay bir konu değil, Rı kolay program yapmak kolay değil fotoğrafçılık konusunda. Görsele daha... Bu arada amayı açmak gerekiyor. Hem fotoğrafçılığın aması diye anlamı varmış... ...hem aynı zamanda fotoğrafçıların kullandığı bir... Terinmiş bu an, mesafe, açı. Ama Dünyaya fotoğrafça bir bakış 15 günde bir perşembe 11.30'da 94.9 Açık Radyo'da Hazırlayan ve sunan Murat Yanık. Evet, amadan sonra Perşembe günü 13'te de yeni bir programımız var. Sözel bir program bu. Oyun içinde oyun adını taşıyor. Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran tarafından birlikte hazırlanıp sunuluyor zeka ve şans oyunları üzerinde programın bu amacı işte binbir türlü her daldaki oyunları tanıtmak bu oyun oyunun dünyadaki yeri tabii Türkiye'deki turnuvalar varsa eğer işte oyuncular uzmanlarla ilgili de bazı konuşmalar olacak herhalde oyunların ilgi çekici yönleri ve konukların başından geçmiş garip eğlenceli hikayeler. Bunlar da dinleyicilerle paylaşılacak her oyun. Uzmanlaşmış bir konukla birlikte ele alınıyor. Oyun içinde oyun. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Barsbey ve Cem Duran ve şans oyunları. Perşembe 13'te 94.9 açık radyoda. Perşembe gün 13.30'da bir yeni program, yeniden program daha var. 8 bit programı geri dönüyor. Çağrı Akyurt, Anıl ve Eyvah isimleri not etmemişim. <gülüyor> Adrenalin yetmedi hatırlama. Dört yıl ya da dört dönem yani iki yıl aradan sonra tekrar video oyunlarını ve müziklerini açık radyoda işleyecekler. Perşembe günleri 13.30'da 8 bit. 8 bit. Video oyunları ve müzikleri. Perşembe günleri 13.30-14 Arası 94.9 Açık Radyo'da Hazırlayan ve sunanlar Çağrı Akgürt, Anıl Çelik, Güneş Seymen Evet Çağrı Anıl, e, Çağrı, Çağrı Akgürt, Akgürt, Anıl Çelik ve Güneş Seymen, Güneş Seymen sunuyorlar 8 bit programını. Bir perşembe günleri bir yeni programımız daha var. Notalarla sohbet başlığını taşıyor. 14.30'da perşembe günleri. Klasik müzik kuşağının içinde yer alıyor. Klasik batı müziği. Ve Zerhan Gökpınar hazırlayıp sunuyor. Dinleyici ve destekçilerimizden Zerhan Gökpınar. Bir başka örneği daha. Dinleyicilerin programcı oluşunun. Bu sürecin... Canlı örneklerinden bir yenisi. E, tıpkı Oğuz Bey gibi. Aynı zamanda. Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı bu. Programda çalınacak eserle ilgili ön bilgiler veriliyor. Yorumlar aralarında nasıl yorum farkları farklı yorumcuların arasında bu konular inceleniyor. Belli aralıklarla da bazı icracıların bu yorumları canlı olarak icra etmek amacıyla konuk edilecekleri bir program. Notalarla Sohbet Notalarla Sohbet Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı. Perşembe günleri 14.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Cuma günlerine geldik. 31. ayın dönemini. Yeni programlarını anlatmaya devam ediyoruz. Yeniden bir program var. Cuma günü saat 12'de Caz Türbülans. Recep Şencan bir dönem aradan sonra yine Açık Radyo'nun öğlen cazımsı kuşağında. Caz Türbülans Caz'da serbest dolaşım Cuma günleri 12'de 94.9 Açık Radyo'da. <Sessizlik> Hazırlayan ve sunan Recep Şencan. Cuma günlerinde... ...saat 13'te öğleyin... ...yeni bir program daha yer alıyor... ...bu da... ...Ahengi Hengame... ...adını taşıyor... ...Alper ve Esra... ...Kaliber birlikte hazırlayıp sunuyorlar... ...ve bu programda... ...çok... ...bir, bir çeşit füzyon sunuluyor... Evet. ...bize yani... ...pek çok türde müzikler... ...bir arada... ...uyum halinde sunuluyor... Soul, psychedelic, soul funk... Jazz funk, Latin funk, Afrobeat, Afro soul, Mandinka, Ethio jazz ve bütün bu müziklerin bir kesişme duraklarının sunulduğu ilginç bir program başlıyor. Ağırlıklı olarak 60'lar ve 70'ler örneklerimiz yenilerin yanında. Ahengi Hengame Soul, funk ve Afrika müzikleri Cuma 13'te Açık Radyo'da Hazırlayan ve sunanlar Esra ve Alper Kaliber Cuma günleri bir de ufak kadro değişikliği var. Dünyanın cazı kadrosunda yeniden bir programcımız var. Harun İzer bir dönem ara vermişti. Bu dönem saat 17'deki Cuma günleri Dünya'nın cazı programına soyunacak. Ve Cuma günleri ben yapıyordum ama ben bir ara vereceğim. Daha doğrusu zaman zaman diğer programcı arkadaşlarımız gelmediği zaman sesimi yine duyma şanssızlığına <gülüyor> erişebileceksiniz. Cumartesi'ye geçersek hafta sonuna bu 31. yayın döneminde. Sabah erken 9'da bir yeni programımız var. Sörf çantası adını taşıyor. Çiğdem öz tabak hazırlayıp sunuyor. Sörf denilen müzik türünün kültürünü ve müzik yani sörf kültürünün kendisini ve müziklerini öyle demek daha doğru olur. Yani dalga olarak sörften bahsediyoruz. Okyanusların bir sporu bu malum. Ee, ve kısa sörf haberleri, sörf müzikleri, sörf pop ve sörf rock ve sörf punk. Sörf aslında Hawaii'de, Polinezya adalarında başlayan bir yolculuk. Ama asıl tabii bizim de bildiğimiz dünyanın da çok tanı, tanıdığı Kaliforniya'da 60'larda olduğu hippie hareketiyle özgürlükler ve dalgalar üzerine kurulu gençliğin kendini yeniden bulduğu bir akım. Hala da günümüzde çok sevilerek dinlendiğini biliyorduk. İlk defa bir sörf müziğine ait bir programımız olacak sabahları saat 9'da. Sörf çantası. surf kültürü ve müzikleri. Cumartesi sabahı 9'da 94.9 Açık Radyo'da. mesinan çidem öz tabağı. Cumartesi günleri bir yeniden program var. O saat 15.te. Geçtiğimiz dönemlerde, geçen dönem dahil pazar sabahları onda yayınlanan Maanın Tınısı Hakan Ünsever'in hazırlayıp sunduğu Anadolu'nun müziğinin çağdaş yorumlarını kapsayan müzik Cumartesi günleri 15.00'te olacak bundan bu dönem. Mananın tınısı. Anadolu Müzesi'nin çağdaş yorumları. Cumartesi günleri 15'te açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünsever. Evet hafta sonunda bir yeni programda pazar günü Punk Art pazarları 21'de başlıyor. Dağhan Irak sunacak punk müziği ve alt kültürü üzerine bir program. Hem funk hem de punk üzerine epey bir yeni programımız oluyor bu şekilde. Punk Art, punkı bir müzik türü olarak değil de daha çok bir alt kültürü olarak algılayan bir program ve işçi sınıfın çocuklarının 70'lerin sonunda sürüklendiği umutsuzluğun bir dışa vurumu olarak doğmuş. Yani çok bir anlamda son yaşanan devrim olarak da nitelendirildiğini de söylemek gerekiyor. Ve her programda da Dünya işçi Sınıfı Hareketi'nin tarihinden bir kesitte ayrıntısıyla aktarılacak. Bu programda Cable Street Savaşı, 1984 ve 85'te İngiltere'deki büyük madenci grevleri, Paris Komünü, Varşova Getto ayaklanması ve 1977'deki Bir Mayıs Karanlık Bir Mayıs gibi hareketler. Punk Art. Punk Art. Dahan Irak hazırlayıp sunuyor. ...funk müziği ve alt kültürü. Pazar 21'de 94.9 Açık Radyo'da. Ve dönem... En son yeni programı pazar gecelerini pazartesiye bağlayan saat 02'de Karanlığın Çocukları adlı bir program. Aylin Ünal hazırlayıp sunuyor ve konu vampir müzikleri. Tarihsel akışı içinde klasik müzikten death metale kadar uzanan bir çerçevede vampir müziklerini canlı dinletecek Aylin Ünal. Müzik ve vampirler arasındaki bağlantı. Vampirlerin birer metafor olarak müzik eserleri içindeki yerleri eserlere tarihsel ve estetik bir inceleme sunacak. Karanlığın Çocukları Karanlığın Çocukları Vampir Müzikleri Pazar geceleriydi. 94.9 açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Aylin İnal. 31. yayın döneminin yeni ve yeniden programların özeti böyle. Tabii şimdi de bu dönem ara veren ve ayrılan programcılara bütün teşekkür etmek istiyoruz. Ahmet Çakalos Ahmet İdirligil, Ali Pınar, Aslı İçözü, Avniye Tansu, Berk Bayri Betül Gül Öngen, Cem Yankı Şenocak, 4 DJ's, Erkin Doğrucu, Güven Güneş, Hande Akkan, Hasan Meriç, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu ve Eğitim Birimi, Kevser Yavuz, Min Bülent Kılıç, Mustafa Şenocak, Muzaffer Çorlu, Nihal Saruhanlı Raife Polat, Seçil Yersel, Selim Badur, Sema Aslan, Yaman Akdeniz ve Yaman Akdeniz diyelim. Ve bir de yeni dönemde bize yardımcı olan, gönüllü olarak yardımcı olan arkadaşlarım Spotların işte. Ses ve Altyapı Desteği olarak, Durul Taylan, Işıl Karaarptan Gör, İlksen Mavi Tuna, Bisut Özkeçici ve Tolga Coşkun. Hepsine çok, teşekkürler. çok teşekkür ederiz. Evet bu şekilde de 31. yayın dönemi 26 Nisan'da bugün başlayıp 24 Ekim 2010'a kadar devam edecek olan yaz döneminin bir kısa tanıtımını yapmaya çalıştık sizlere. Jack Cohen'le birlikte toplam programımız 143, toplam programcı sayımız 205. Yeni 14, yeniden de 4 olmak üzere 18 yeni programımız da var. Bu dönem itibariyle de ta başından beri 969 programcıdan oluşan bir ordumuz da var. Bakalım elken açmaya devam ediyoruz. Evet bugünkü programı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Açık gazeteyi ve ayrılış parçası olarak da bu sefer Moğollardan Kanıtlar Kanatlı adlı parçayı seçtik çünkü grubun davulcusu 1945 doğumlu Engin Yörük olduğunu kaybettik 23 Nisan günü. Akçaer kanserinden ona da bir günaydın diyerek çalıyoruz ve hepinize günaydın. Günaydın. <Gülüyor> Çıkkastı